dedi de kalsın Allah'ın fiyatı var. bir hastalık var ya... Bu değil de... Sıtma dediğimiz... De Sıtma... Ki memleketimizde her yerde pek çok... Elhamdülillah şimdi... Kükü kesilmiş durumdalar. Bu rahit ümmet. Rahit... Öncüsü. Çünkü malum vücudu kuvvetten sürüyor. Zafiyet geliyor. Neticisi de insanın bir an evvel e, vakti gelip kitlesine sebep oluyor. Rahat Türkçe ta, şeysi, manası değirmen. Buğdayları değirmen nasıl öğütüyorsa hıtma da insanları böyle öğütüp ekmek yapma istidat değirmende oluyor tabi. Bunun haline gelecek ki bunun ekmek alabilsin. Bu humvar denilen hastalıklar da böyle insanları ölüme doğru istidat kesbettiriyor ki allah Teala'nın mümin kullarının yer yüzündeki bir hapishanesi. O oh, asal kula Evinden çıkamıyor tabi. Efendim işine gidemiyor. Bir şey yapamıyor. Ayrıca bir hapiste gibi. Fakat ya hapisi bihâ abdihû izâşâ ve yürüsülühü izâşâ bu hastalık da yine allah Teala'nın kullarına istediği kula verir. istediği kuldan kulu kurtarır yani. Binali bu madenler size, hastalık size görünce tefettiruha bil ma'l ba'l soğuk suları dökülmek suretiyle bunu serin kendinizi ve bundan şifa bekleyip izlemektir. Bu sözü de yaparsanız şifa artı olur. el humme hazzu kulli mümini minennar. <gülüyor> Sonra bu gerek okunma olsun, gerek üstün olsun diğer hastalıklar olsun. Her birisi müminin cehennemden olan bir hazlı haz nasibi var ateşte onun kulu. Bunu dünyada geçirmiş oluyor yani o hastalık dolayısıyla. Cehennemdeki füstresini mamul moduna sebe oluyor. Ki bak ruhun mahalleyle bir gece hastalık tuttuğu, tutma hastalığı ve adli hangisi olursa olsun tükeffir-i hatayı hasen ettin. Bir senelik hataların afbuna görevsiyle oluyor. Bu hasarlar. Mücelle tam demek. 366 günlük bir senenin günahlarının dökülmesine sebe oluyor. Bir geceki Homma hastalığı. Fakat bu demek değildir ki yani hasta olun da bugün günahlarınız dörtlüğünde bu Allah-u Teala'nın lütfu. Yani hastalık gelirse gelen hastalık Allah'tan da ona da sabredin. Kabrınızın mukabilinize böyle mükafatlarla mükafana, mükafatlanacaksınız. Bu demek değildir ki şifada, şifası içinde doktorlara müracaat edin, tedavisinizi yaptırmayın demek de değildir. Sabrettiğiniz hakkında da bu mükafatlarla şey olursunuz, mükafatlanırsınız. Ne buyurmuş? Homma Elhamma, teekkülü ve teşrabı. Humma denilen o hastalığın yemesi ve içmesi de vardır, yeri içer o hastalık. Fe'emma ekle, onun ekli gibi şeyler, felühevün nas, etidir. Yani o hastalık geldiği insan da et bırakmaz, Zayıflatır. Öşür ve hadet dimağın, kanlarını da, suyu da onun, hummanın suyu da, insanların kanlarıdır. Yani hasta, o hastalığın humma aslanı sıkan insan, istmeyip ne gangırdır da etüvenci sapsarıdır gücünde et de kalmamıştır zayıflamıştır <gülüyor> Allah hastalıklar allah Teala'nın bir de kansızdır derler yani sıhhat kaidelerine, kanunlarına riayet etmeyenlere bu bir tıkattır Cenab-ı Hak tarafından ki ha, sen buna müstahak oluyorsun bu da senin cezandır çek gibilerde onun için o kanun sultan Süleyman'ı affederler ama cehanda olmayı devlet. Bir nefes sıhhat gibi tabiri. Bu sıhhat, şimdi belki aşağıda ona şeyde girecek. Sıhhat yalnız hayvanların, bütün ve şeriyetin yaşadığı bir hayattaki sıhhat değildir tabiatıyla. Sıhhat bugün ecnebilerde, dinsizlerde, hayvanatta, nebatta, her şeyde bu hayat var. Bu hayattaki sıhhat maklum olan bu sıhhat mıdır? İmanlısı sıhhat. İmanlı sıhhat olursa ne mükemmel o. Ne güzel o. İmanda mahrumsa o vücuttaki sıhhat belki insanları bu sıhhat dolayısıyla birçok günahlara, felaketlerde sürükleyebiliyor. Bunun için hulma allah Teala'nın yeryüzünde bir hapishanesi. Neden? Zayıf demişsin, kanın kalmamış, canın kalmamış günah yapacak halin diyor kader. O hapse düşmüştü. Günahı. Demek ki cezanın neticesi oluyor. Öyleyse humma <gülüyor> hastalıkları böyle oldu ki sizin de sıhhatınızı yani sıhhatınızı bozacak şeylerden kendinizi nasıl korumanız lazımsa sizin bir de gönlünüz var. Bu gönlünüzü de iman menbaı yeri onu da böyle bozacak şeylerden korumanız aynı şekilde vazifenizdir. <gülüyor> Şimdi bak el havami Kur'an'da hamim sureleri var. Hamim diyorlar diyorlarına. Yedi tane hamim var. Bu hamim sıraları sev'ün yedi hanedir. Sebe'u ebbab-i cehennem. Cehennemin yedi kapısına dikilir bunlar. Teci'ü külle hamim minnaha tekefu alâ bâbe minhazil ebbâb. Bu cehennemin yedi kapısı var. hal hamim bir kapısına gelir dikilir. Feteful Allah'ıma la tudhikil. Hazel bâb men kâni yü'min bi ve yekruvuni. Ya Rabbi burdan beni her gün iman etmiş okuyordur. Beni okuyan bu insana, bu mümine, sen bu kapıdan cehenneme okuma. Yedi kapısı var, yedisi de, de yedi tane adam var. Yedi tane hamim var. Yedisi de istiyor yarabbim bu kapıdan koma de. Elbette demek ki o kimsenin hamim sonralarına devam eden kimselerin yani Kur'an'ı okuyan insanların cehenneme girmelerine mani olacaklar bunlar. Ne güzel bir şeydir. Bahtiyarlıktır. Yani siz Kur'an-ı Azimüşşan'ı çok okuyordunuz. Çok okuyordunuz. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumasını yapamadıysanız ufak sureleri var. Bu ufak surelerini tekrar okumak suretiyle yine onun sevabını, sevabına nail olma çalışırsınız. E hiçbir şey bilmiyor. O olmaz Müslümanlıkta. Hiç olmazsa elhamını bilecek ve namaz surelerini bilecektir Müslüman. Namaz surelerini bildikten sonra işte elhamı okusan, kulü vallaha okusan, kulü oğuz ile tekrar tekrar yine Kur'an'ın okutmuş sevabına tam manasıyla olmasa da bir derece yaklaşık olur yine insan için Yani Yalnız okumak lazım. Onun için her kim ki günde yüz defa Kulhuvallahu Ahad suresini okuyacak olursa, bir rivayette iki yüz de var, yüz defa bunu okuyacak olursa bu onun kadar sağlıklı kimse gelmeyecek. Zinnan Fakir bunun için büyük mükafatları da var. <gülüyor> Ki o bunu isterse hafız olsun, Kur'an okuyor olsun, isterse olmasın. Ama Kulhuvallahi daima ilavetin fazileti çok yüksek. Onun için bizim büyüklerimiz bunu hiç olası bin defa okumalı demişler. E bin defa herkese herkes için mümkün olmak. Öyleyse topluluk olarak bunu taksi eden okuyun. Bu beni okumuş sevabına ne olursunuz buyurulmuş. Onun için on kişi, hatta beş kişilerin kalttığı için, on kişi olursa adam başına yüz tane içer. Yirmi kişi olursa elli tane 40 Kırk kişi olursa yirmi beş tane içer. Beş dakikalık bir iştir. Bununla beraber cenab bak herkese de bin kuluvalı okumuş sevabını verir. Bin kuluvalı okumadık. Okuduğumuz yirmi beş tane elli tane var. Hepimizin bir olduğumuz için, Müslümanlar da vücut, hepsi bir olduğu için hepsini bin suak, bin kılıbı Allah cevap sevabı veriliyor. Ne büyük mükafattır. Tevhidler de böyle. Tevhid okuyacağız. La ilahe illallah okuyacağız. Bir insan kaç tane diyebilir? Yüz tane, beş yüz tane, bin tane, beş bin tane. Bundan fazlası zor gelmeye başlar. Fakat böyle yüz kişi oturur da yüzler tane okursak yüz kişi on bin tane On bin tane öyle. Bin tane okursak, milyon eder. Yüz bin eder. <gülüyor> El halalı beyin. El haramı beyin. Şimdi bugün, halalı, haramı bilmeyen bir insan yoktur. Belki İslamiyet'ten haberi olmayan bir adam olur. Müslüman bir adam, bu Müslümansa neyin haram olur, neyin haram olmadır? Muhakkak anasından duymuştur, babasından duymuştur, Camiye giriyoruz hocasından duymuştur. Cemiyette ki şundan bundan duymuştur. Bilir. İçki haramdır. Bilmeyen yoktur. Kumar haramdır. Bilmeyen yoktur. Cina haramdır. Bilmeyen yoktur. Bunlar bellidir. Velhara halallardır beyn. Be Malum. Ve beyni hüma umurum müteşabih müştebi hamet. Aralarında ama bunların bazı şüpheciler var. Haram mı? Halal mı? Bilemiyoruz. Halal desek korkuyoruz. Haram desek buna da korkuyoruz. Diyemiyoruz. Şüpheli, şubat. La ya alema hakikatirumun en az çoğu da bunu bilmezler. Mesela farzat cehre, haram diyecek. Yo diyorlar, neden haram olacak? Ot. Haram olmaz. Peki. Halal? Halal de olmaz. Neden? Nasıl halal değiliz? Ni e, ot? Nasıl oldu? Ortada kaldı. Şüphede kaldı. Ha, öyleyse temenni çıkarılmıştı bir had. Her kim böyle şüpheli şeylerden korunursa, korunursa, en yuvâki o, o şüpheli şeylerin içine düşmekten korunuyor. bir edi ırzlığı ve dinini. Bu adam dinini, ırzlığını muhafaza eder. Şüphelerden korunduğu ve kaçındığı için. Hemen vaka fi müştebihâd. Kim ki adam halal, haram değil canım. Kim diyor mu haram diyerekten? Haram değil canım diyerekten, o haram değilse iki. Mekruh olsa da işte onların artık kulak asmıyor da kim demişsin o haram diye onu işte veriyor. Bak fil haram bu sefer haramın ta işine düşer adam. Haram değil derken haram olmasa öyle demiş şüpheli, süpeli. Bu şüpheli olduğundan dolayı vakasın haramın ta işine düşmüştür. Bakın. Kerain şimdi misal getiriyor. Kerain şu çobanın haline benzer ki şu çobanın haline benzer ki yer e el hima vücuttur tarlaların hududları var ya o tarlaların hududdan hayvanları getirmiş o hu hududdan otluyor şimdi o hududdan otlarken hayvan içeride gördüğü yeşilliği görünce hop diye atlar oraya çünkü o gelmiş oraya kadar sınıra gelmiş artık sınıra geldikten sonra o yeşilliği orada görünce bırakmaz onu hayvan sen yetişinceye kadar oraya gider bunu koparır şimdi o hududa gelmiş hayvan artık umulur ki bu yeşillikleri gidecek hukarların içerisinden başkasının malından yani onları koparıp yiyecektir şimdi bundan dolayı bize iftar yapıyor helal agah olun mütenebbi olun uyanın ve inneli külli melikin himah biliyorsunuz ki her mal sahibinin bir hudutta mülkünün hududu var kövüler kövülerin bir hududu var kasabalara gelince kasabaların bir hududu var yollarda giderken filan yerin hududundan içine giriyorlar giri giri, şuraya erken bu memleketin kiriyor ve tek bir memleketin hududu oraya bir işaret veriyor geçiyor orada. Zaten bu toplum memleketi ülk memleketliyor. Türk milletinin hududu şu, Fransız milletinin hududu bu, İngiliz milletinin hududu bu. Herkesinde birer hududlar var ama uh, uzutlardır, çalışlar. Liküllemelikin <gülüyor> hima her bir hükümdarın böyle bir hududu vardır. Ela ve inne hima fi ardhi <gülüyor> Allah'ın da bir hududu vardır. Mülk Rükunun. Bölkünün olmakla beraber onun da bir hududu vardır. Koruduğu himayoluna bir yer. Fi <fî> aldı mehârimuhu. Bu da allah Teala'nın haramlarıdır. Bu mülkteki yerler topraklar. Şu toprak senin, bu toprak benim. Şurası senin, burası benim. E bu senin benim için. allah Teala için de bu ancak haramlarla ayrılmıştır. allah Teala haramlarda bildirmiştir. Ela... Ve inne fil ceset, şimdi bak bitti orası. Allah-u Teala'nın maharimidir Ela ve inne fil ceset, yine agah olun, mütenebbi olun, iyi dinleyin. Bakın, ela ve inne fil ceset, şu ceset, bu cesette vardır mudraten bir et parçasıdır. <gülüyor> Mudrat, ufacık bir <gülüyor> şey. İza salahat, salahal ceset. İza salah, o ufacık et parçası salih olursa, Riza Salah. Salih olursa, yani iyi olursa Salah'ın ceset güldür. Bütün ceset iyi olur. Bu tıbban öyle değil mi? Kalbi rahatsız insanın eğimi uç adamın cesetini sıhhatı iyidir. <gülüyor> Kalbi bozuk mu? Rahatsız mı kalbinden? Enfektiyasını diyorlar ne diyorlar? Ya? Yani kat şey asılı var. Yani yokuşa gidemez hızlı gidemez şuraya, şu işi yapamaz, ağır işleri yapamaz e kendini idare eder şöyle böyle Ha, şimdi bu ufacık et parçası salih olursa salih hal cebeti külle. Bu cebedin her tarafı salih olur. Ve idare fetedir. Bu fas olursa o kalp denilen, gönül denilen şey fas olursa fetedir. Cebeti külle, bütün cebette <gülüyor> ela yine söylüyor bu et parçası. Ve yenir kan. Bu ufacık et parçası kalptir gönüldür yani. O et denilen, kalp denilen şey gönüldür. Bu bahaya, <gülüyor> bunu müttefik olarak da riva Şimdi bu kalbin fesadı veya sıhhatı e, evet, vücudumuzun fesadı ve sıhhatı gıdalarımıza bağlı. Yemelerimize, içmelerimize bağlı. Bugün bunu hemen herkes cahil de olsun, okumuş da olsun herkes biliyor, şu zararlıdır yemeyelim. bu da faydalıdır. Yiyelim diyerekten bunlar belli. Bu kalp olan gönül kısmındaki fesad ile sıhhat arası, işte meharim, Allah'ın haram olan hududları var ya, o haram hududlardan Allah'ın Teala'nın yasak ettiği şeyleri yerden, o işte zehirli bir maddeyi yemek, yeme gibidir. Zehirli bir maddeyi yiyince insan ne oluyor? Tabiatıyla ölüyor. Yahut birçok tedavilerle kurtulması imkanı varsa kurtuluyor. Yoksa gidiyor e bu maharif de tıpkı bunlar değildir. Allah-u Teala'nın haramlarını ihtikar <gülüyor> ediyor musun? İşliyor musun? Demek ki bu senin gönlünün ölmesine sebep oluyor. Gönlünün ölmesine sebep Bu gönlünü öldürmemek için, bunu fesatta kurtarmak için de haramlardan uzak olmayı tavsiye vermişler. Şimdi bu haramların gerek helalların zikrinin kitaplarını uzun uzun yazmışlar. Bunlar halal, bunlar haram, bunlar sevap, bunlar günah. Cevap günah ayrı ayrı değerli. Bunların en sonuncusu olan sıdık meselesine gelmişti de. Bu sıdık meselesini mutala ederken, şah tefere de almak hoşunuza gitti de. Bu kalp ne zaman salah, salih olur, ne zaman fasık olur. Kalp ne zaman salah da olur, ne zaman hesap da olur. Mühim bir iş Şimdi bu İnsanın ahlakın kemale uyup, kemale ilişmesine bağlı. Ahlakın, kemale ulaşmış insanların kalpleri saliftir, temizdir, güzeldir, makbul darındır. Ahlakan bozuk ise onların kalpleri de bozuktur. Bu ahlakan, kalplerin bozuk oluşuna dair, ileride gelecek bir dersimizde el kullu hasen, güzel ahlak. Yetmiş kadar sayıyorlar. Yezibül hataya Hata insan olmaz ya Kusur, günah, kabahatleri Yezib eritmek Bütün hataları eritir Yok eder yani Kemal yezibül ma'ül Gelip Sıcak su Buzu nasıl eritiyorsa Buzu nasıl eritiyorsa Ahlak, hastanelerde Günahları böyle eritir yok eder Kötü ahlak Mesela geçen demiş elhaset, yükselir hasenat, yükselir iman, hasenat, e, hasenat getirir imanıza ifsad eder dediği gibi kötü ahlakta balı sirkeye nasıl ifsad ediyorsa iyi amellerde böyle ifsad eder yani işkence yaramaz hale getirir. E bu sadakat bunların en üst, en üstünün en güzeli. Şimdi bakalım, şunu okuyalım da sadakattan bizde ne kadarı var? Biz ne kadar sabık insanız. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah şu ağzımızdan çıkıyor. Bu sözde biz sabık mıyız? Değilmişiz. Şimdi yine orada bir dert var. El-Havariş, El-Havariş, Külâb-ül-Nâ. Havariş de bir millet var. <gülüyor> Hazreti al zamanında. Bir kavun. 12.000 kişi kadar bunlar. Bunlar cehennemin kıtekleri. Fakat diyor ki eğer siz bunları namaz kılarsan görseniz bayılırsınız. Kendi namazlarınızda ooo bizim kıldığımızda namaz mı da? O adam ne kadar güzel bir namaz kılıyor. Allah hayran oldu. Çünkü çok kuşu boynunu bitmiş sararmış olmuş huzu huşuyla uzun uzun okuyor. Gayet. Orucu da böyle. Hakir görürsünüz kendi oruçlarınızı, kendi namazlarınızı, onların namazları ve oruçları yanında fakat onlar dinden çıkarlar onların okumaları kırtlaklarından aşağı geçmez okumaları kırtlaklarından aşağı gitmez yani bütün şeyleri, kuvvetleri çenelerindedir bütün kuvvetleri çenelerindedir iman denilen şey içe geçmemiştir içe geçmemiştir namazı çok güzel Bayılıyorlar. ver Aliye Gazi söylüyor bayıldığı halde boğazından aşağı geçmezler Yahu jüminettin kenara yahu ramiyetin miner... Oku attığım vakitte o hedefi delip nasıl geçiyorsa ötü tarafa minerremiyye... O hedefini delip geçtiği gibi... Yani bir taraftan girip bir taraftan çıkacağız. Bunlar dediğinden öyle çıkar. Yahu jüminettin kenara yahu jürremiyyetin miner... Kenara yahu jüsef minerremiyye... Okun şeyden geçtiği hedefini delip geçtiği gibi... Şimdi bu, bu kadar namaz kıldığı halde... Bu öyle güzel namaz halde, halde niçin gırklardan aşağı geçmiyor bunun imanı? Demek ki sözünde sadakati tam değil. Sözündeki sadakat içten değil. Dilinde sadakat. Sözü sat, dilinde, dili güzel. Fakat altı dilden aşağısı olan o mü? onda bir şey yok. Onun için çok önemli olan bu Sıddık meselesi, hepimizin yani yüreklerini örperdeteceği örper derece, bir derecededir. Bakın Sözler kolay tabi. Söyleyenler söylemiş. Bizler değil mi? Söyleyenler söylemiş. Söylemek de parayı ne para eder söylemek? Dinlemek de ne para eder? İş bunu tatbik edip kendinde bu sadakati gösterebilmektir. Söyleyen ister söylesin ister al okur. Yalnız birisi okursun. Bak artık, o ne eşiği bu sadakat? Ama hala de bu sadakat yok. Bak işte. Sıdık, hep bize milli bir şey işte. Yalancılığı tuttu. Malum. Doğruldu. Cenab-ı Bağdülü Hazretleri de doğruluğu ve doğrularla olmamızı tavsiye buydu. E şimdi bak ileride de gelecek, e Şimdi biz geçen şey girdik Tekirdağ'a bir köylü arkadaş. İşte Ekim'den, Ekim'den bahis açıldı. İşte Karpuz'un, işte, Karpuz'cu adam, Karpuz'un hangisi iyidir, hangisi olmuştur, çok iyi bilir bu adam dediler. İşte çekirdekli Karpuz işe yaramaz, çekirdeği az olan iyidir filan derken iş geldi, kabakla karpuzun yan yana ekilişine. Adam dedi ki çiftçi adam. Ne zaman ki karpuzun yanına kabak ekilirse kabak daha kuvvetli olduğu için karpuz kabağın rengini alır dedi. Bu kırmızı karpuz beyaz olur dedi. Kırmızı karpuz bir vakit bakarsan bembeyaz. Hamdur. Neden? Komşusunun huyunu alıyor. Hayır ne bak bile. ne bak bile Gayrı tabii. Şu hırsız bir halde yanındakının Gülen suyu ağıyor yine. Küçükten tabiri. Bizde de var ya üzüm üzüme baka baka kararır derler ya. Demek ki insan kimlerle düşüp kalkarsa, kimlerle oturup kalkarsa, sohbet ederse onların kuyruğunu, ahlakını farkına varmadan alır. Hiç fark etmez. Nasıl karpuz alıyor böyle? Şimdi Allah Teala bize diyor ki: "Ya İverdin Amin. Künu ma'sadiq. Sen değileri bul, ara." o eyyilerle düşkak. Onların sohbetlerinde bulun. Mesih hatlarını dinle. Hiç olmazsa onların yüzüne bakmak sana kafidir ya. Bunlarla beraber ol. Ki onların huyları tedrici bir sürede sana geçer. Farkına var olsun. Tabiatıyla eyyilerle düşüp kalka kalka bu o eyyilerin hali geçer. Bu da eyyiler defterine doğrular defterine yazılır. Bir akis yalancılarla Ülfet eden, ünsiyet eden, düşüp kalkan insanlar da bilhassa yalancılık kendilerine bir mal, bir sermaye, bir şey olur. Bunlar için sermaye olur. Da, dolayısıyla da, de bu adam yalancıdır defterine yalancı geçilir. E şimdi insan doğruların defterine geçmesini ister yoksa yalancıların defterine mi geçmesini ister. E doğruların defterine geçmek istiyorsan doğrularla beraber ol ki doğruluk defterine geçersiniz yok yalançılarla ölfet din şeyteler bizim ne sen de yalançıların arasına kalp, kalp, kapılıp kapalı <gülüyor> Doğruluk nübüvvet derecelerinin en sonra gelen bir dercedir. Ali Mıshti kun ben sözde, işte, ahval olur. Yalnız dilde olursa kafi değil. Hem sözünde olacak, hem hareketlerde olacak, hem ahl, ah, halinde olacak. Yalnız sözde olana sadık, bütün iş hareketlerde olansa ona da sıddık derler demişler. allah Teala'nın yardım, nusratı, hifz kendisiyle beraber olmasını isteyen her kişiye sıddıkta devam olur. Zira allah Teala daima sadıklarla beraber olduğunu beyan buyurmaktadır. Sadıkların hadleri de o kadar nurlu ve feyizli olur ki, bu halini vasfa lisanın imkanı olsun. Allah kusurumu da affetti. insanız. İnsanız ama insanların bir olgun tabakası var. Bu olgun tabakası insanın. Bu olgun tabakasının kıymetine paha yoktur yani. Niçin? O öyle bir ruha sahiptir ki bütün geçmiş ruhlarla da gelecek ruhlarla da ilgi ve alakası vardır. Bu kadar bir gönle variktir. Geçmişten de haber vardır, gelecekten de haber vardır. Bu ruha sahip olan, bu büyük zatın simayesi, koltuğu altında barınan insanlarda ne bahtiyar insanlardır. Ama bunu herkes yapabilir mi? Herkes şelik olur mu? Herkes altın olur mu? Herkes platon plat olur mu? Bunlar mahzut mahzuttur, sınıf sınıftır. Fakat biz insan tabakasının tekemmülü için Hz. Allah'ın Celle ve Aleyhi, sizi muhtelif şekillerde yarattık. Tüynette yarattık, kuyuda ahlakta yarattık. Hepsiniz de lazımsınız. Fakat sizin iyi olabilmeniz için, bu bahtiyar insanlar gibi olabilmeniz için benim sadık kullarımdan ayrılmayın. Sadık kullarım da olur. Ama bu bir gün için değil, ölünceye kadar. Bir gün oturmuşsun, bir ay oturmuşsun, sonra bırakmışsın, olmaz bu iş. Asıl doğrulukta hünev. Doğrulukta hünev. Tehlikeyi mucib olan bir yerde yalanla kurtulmak imkanı varken doğrulukta şık. Doğru söylersen ceza göreceksin. Yahut zarar göreceksin. Bu zararı göreceğin zamanda yalanı irtikap edersen kurtulacaksın zarardan. Şimdi mesela bizim Allah Allah'ın bir de yemin kollar yanına ki. Valla serba eti bana bu kaderdir. Hem yalan söyler hem yalanın yanına bir de yemin kor. Allah'ın Teala'nın. Bunu terkir ederekten bunu söyle. Bu katıyan caiz olmadığı gibi zararı mucib olan bir yerde bile doğrultular şişmeyecek. Bu bak bu bir akıllık Yani doğruluk iç halinin dış haliyle uygun olmasıdır. Dilini diyor? La ilahe illallah. Allah diyor. diyor. Muhammed Resulullah. Bitti. İçi de bunu diyecek. İçinin bunu dediği vakitte namazı bırakamazsın, orucu bırakma, bırakamazsın, kimseye fenalık yapamazsın, kimseye kötülük yapamazsın, herkesin evliliğini istersin. Bir şey iyiliğini istersin. Çünkü Muhammed Resubah dediğimiz peygamber sallallahu aleyhi diyor ki el mü'mini Allah ceala'nın evvela. El mü'min, ehul mü'min. Müslümanlıkta el müslü mü, ehul Müslüman, Müslümanın kardeşi. Mü'min de mü'min kardeşi. E kardeş kardeşe hiyanetli gelene canım. Vahutus doğruluk her şeyden evvel insanların haramlardan ve haramı mucib olan her şeyden uzak kalmasıdır. Seni kalbin selahını istiyorsan, ne kadar haramlarsa o haramlardan uzak olmakta. Haramları irtikabı denlerin sözlerindeki doğruluğu kıymet olur. Sözlü doğru. Mesela bizim yavrular babam şimdi, mesela Fransız olsun, İngiliz olsun, çok doğrucu diyorlar. <gülüyor> Muamellerinde adamları kadar doğru? E ne olacak? Yavrakları. Onun doğruluğunun kıymeti yok. Doğruluk iman ile verilir. O ne kadar kıymetçi? Bunun için doğruluk bütün iş ve amelleriyle Allah cellevalaya ve karşı vefasını gösteren, söylediğin sözü Allah talai. Sadık kimse bak şimdi, sadık kimse ölüm geldiği vakitte ölüyor, artık. Bütün esrarları meydana koyuyor. Yani yaptığı çocukluğundan beri günahlarını, neleri varsa hepsini seriyorlar gözlerini böyle. Herkes de görür. Bu adam şöyle bir adamdı diye. Bütün esrarları meydana çıkarırsa. Kendisini utandıracak, kendisini utandıracak bir hali bulunmayan. Bütün esrar meydana koymuş ama utanacak bir hali yok adam. Çünkü yapmamış utanacak bir hali. Utanacak bir hali yapmadığı için ölürken de hiç üzülmüyor. Bütün eğilikler gözünün önünde. İşte bu sadık kimselerin sözleri oktan daha tesirlidir demiş. Üç kardeşe canım. rahatsız doğruluk her şeyden evvel insanların haramlardan ve haramı mucib olan her şeyden uzak kalması. Şimdi kalbin selahını istiyorsan ne kadar haram varsa o haramlardan uzak kalmaktan. Haramları irtikap edenlerin sözlerindeki üzerindeki doğruluğun kıymeti olur. Sözü doğru. Mesela bizim gavurlar var. Şimdi, mesela Fransız oldu, İngiliz oldu. Çok doğrucu diyorlar. Bu amirlerine adamlar bu kadar doğru. E ne olacak? Gavurlar var doğruluğunun kıymeti yok. Doğruluk iman ile beraber olduğu takdirde kıymeti çok. Bunun için doğruluk bütün iş ve amelleriyle Allah Celle ve Alâ'ya karşı vefasını gösteren söylediğin sözü Allah-u Teala'yı ispat ediyor. Sadık kimse bak şimdi. Sadık kimse ölüm geldiği vakitte ölüyor abi. Bütün esrarları da meydana koşuyor. Yani yaptığı çocukluğundan beri günahların neleri varsa hepsini seriyorlar gözünün böyle. Herkes de görüyor bu adam şöyle bir adamdı diye. Bütün esrarları meydana çıkarırsa kendisini utandıracak, kendisini utandıracak bir hali bulunuyor. Bütün esrarları meydana koymuş ama utanacak bir hali yok adam Çünkü yapmamış utanacak bir hali. Utanacak bir hali yapmadığı için ölürken de hiç üzülmüyor. Bütün eğlikler gözünün önünde. İşte bu sadık kimselerin sözleri, Oktan daha tesirlidir demiş. Allah-u Teala'ya tam manasıyla teslim olan insanların halidir, sadakat. Sadakat demek Allah-u Teala'ya tam manasıyla teslim olsa bunun halidir. Sinnun Isri Hazretleri, meşhur vizatlardan biri, diyor ki doğruluk Allah'ın kılıncıdır. Doğruluk Allah'ın kılıncıdır. Nereye dokunursak burasını ne isterdim. Şimdi sen bir dua et. Bakalım duan ne derecede makbul oluyor? Kendini anlat. Eğer duan derhal seyrediyorsa doğru bir adam. Çünkü doğrulun duası herkesi kesecek. Yapacak olan şey. Fatır Moussuli denilen zat da diyor ki Sıdıklı mahiyetini Öğrenmek istedikleri vakitte Sıdıklı öğrenmek istedikleri İşte bu Fatır Moussuli Hazretlerinden işte Demirci'nin dükkanındaki demir, Kızgın demiri almış eline Oğlum buna derler sadakat demiş Kızgın demir yakmıyor elini yani Demirin elini yakma Sen yani diyor ki sen bu hale gelirsen Sen sabıksın demek Demir ateş yani seni yakmıyorsa Yakmadığı zaman da sende sadakat var demek Niçin? İbrahim Aleyhisselam'ın rütbesine girişmiş oluyorsun. İbrahim Aleyhisselam'ı yakamayan ateş seni de başkalar da yakar. Ama o mersebeye ulaşmayınca kibrit diye kadar? Yeter ki demiş biz o sadakata sahip olan kullarından olalım. Onun için Yusuf İbni Esbat denilen bir zat diyor ki benim bir keçelik benim bir keçelik Allah ile sıfır ile muamele bir yer. Allah ile sıfır ile muamele düşmanla pişebilir, dövüşüp dövüşmekten bana daha da hafif edermiş. Sadece bir şeyliğin şeyi hediye eder. E bir Aliye dikkat bir beyifat daha var. O da diyor ki, doğruluk ya görün düğün gibi olmak veya olduğun gibi görünmek diyor. Ya olduğun gibi görün. Ve göründüğün gibi ol. Çok iyi bir sözü bu ya. Yani. Doğru bir sözü. Bazı insan ki işte. Fazıl bizi sakallımız, sarığımız, cübbemiz, işte namazımız filan. Herkes bir eksik olma, herkeste bir hürmeti mahsusa görüyoruz. Ama hiç alemimizin vukufuna haberiniz yok. İçimizi bilmiyorsunuz. İçimizi bilmediğimiz için, bilmediğimiz için dışımıza itibar ediyorsunuz eğer içimiz de dışımız gibiyse ne oldu bize eğer içimiz dışımıza uygun değilse ne yazık bize bak da ne güzel bir şey söyleyeyim. sadıkların halkın gönlü, gönüllerinde yer alma hevesi katlığı yamul beni sevdinler, bana hormat göstersinler bana saygı göstersinler giderken ayağa katsınlar elimi öpsünler el divan dolsunlar istediğim bir şeyi bir dediğimi yapmasınlar. Bu gibi arzu sadıklarda bulunmaz. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun emsali olan büyüklerdir. Bak şimdi insanların iyi amellerine mutlali olmalarını istemedikleri gibi insan bağırman kalkar gece namazları kılar, oruçlar oruçlar o hayru da yapar ama kimse iyi bildirmek istemiyor bunları. Kimse bilmesin diyor. Ben gidi kılarım namaz. Oyun Kur'an da okurum. Hayraları da yaparım ama kimse bilmesin. Neyime lazım? Benim de aram. Bunun kimse bilmediğini istemediği gibi bazı yaramaz huyları da var. Yaramaz ahlakları da var. Kötülükler de yapıyor bazı bazı şöyle böyle. Bunları da saklamak istemez. Biri dedi ki sen böyleymişsin ya. Evet evet birader ne yapalım işte. Saklamıyor. Çünkü biz istemeyiz. Fenalıklarımızın meydana çıkmasını. Çünkü mahkum kalacağız yanımızdan. Mahcup kalacağımızdan dolayı utanıp yüzlerinizde bakamayacağımız, bakamayacağımız için hiçbir fenalığımızın sizler tarafından bilinmesini istemeyiz. Bu bizdeki sadakatsızlığın alanıdır. Sadık olsak isteyeceğiz, ne mal olduğumuzu sen de bil. Efendi bir altın kuyumcuya götürüyorsun, sahte altın. Altın diyerekten eli tutuyorsun. Sen de diyorsun, bakıyorsun, ulan daha altın be. Kaç para istiyorsun? Ben? Şu kadar para, al para ediyorsun. Kuyumcuya götürüyorsun Abi a birader ampana etmez mi? Sahte bu diyor, kap para. Yapma da etme be. E, kalk, gitti ya. adam aldı, gitti. Siz de bitti ya Allah adam aldık işte. Size bakarsınız galip bulsak kıyafet size bir adam değerikler. Elif ben kalkarsınız fakat hiç hiç de uygun değil oraya. Demek ki şimdi bir fena alamızın bilinmesini istememiş, istemiyorsunuz. Aman kimse bilmesin çünkü kabahat da saklı, bina da saklı saklıyoruz, bina iyilik de saklı, kabahat da saklı. Bilinmedi. Allah biliyor. E, Allah'ın bildiğini için saklayayım deseniz de kabahat. Allah kafvardır, settarlı. Allah biliyor, biz bilmek istemiyoruz. Ama bilinmek istediği takdirde üzülüyoruz. Bu üzülmemiz sadakatımızın eksikliğinden ileri geliyor. İstiyorsa kabahatlerimizin meydana çıkmasını demek ki sadakatımızdan yoksansın. Çünkü kötülüğünün bilindiğini istemek kendisinin kıymetinin artmasını istemektir. Kendisinin kıymetine eksiklik gelmesin için kötülüğünü bilindiğini istemiyoruz. Kıymetinin düşmesini istemiyoruz. Bu da sadıklılığa yakışmaz diyor. Şimdi büyüklerin sözlerini gibi yazmış buraya. Diyor ki, iki çeşit farz vardır. Birisi daimidir, birisi muvakkattır. İkisi de farz Daimi farzı ifa edemeyenin muvakkat farzları makbule Şahin diyemezdir. Demişler ki, aman Hüsefendi daimi farz nedir bu? Ne Yaptın böyle. Evet, daimi farz doğruluktur, sadakattır müstakim ol müstakim Hazreti Allah utandırmaz seni istikameti kendine mal edebildiysen doğruluğu kendine mal edebildiysen ne mutlu sana onun için bizim beş hafta maddınız var yarım saat saat yüze iki buçuk saat üzerinde fakat yirmi dört saat borç, bir borcumuz var 24 dört saat yirmi dört nedir? doğru, doğruluktan sos ve ne olur soşma? Doğru ol, mum gibi. Doğruluktan ayrıldık. Yalana, kıyılaya, hudaya kaçtık. Kendi işimizin dolabını, dolabımızı döndürmek. Nasıl idha biliyoruz da? Zamana göre uyuyoruz. Uyuduk muydu? Demek ki farzı daim bir doğru. Biz de farzı daim bu doğruluktu. Ondan ayrılmamız lazım gelirken bunu bozduk. O bu bozunca şuraya gelen ceryanın hattını şuradan keserken bu nasıl sönüyor? Hattı kesiyorsun kökten ayrılıyor. Bu patlamba istersen hangi mumda olur dostum? Yanmıyor artık. farz daim olan doğruluktan ayrıldığı noktada farz sana fayda etmiyor. Çünkü işte hep namaz kılıyoruz, hep oruç diyoruz, her senarızda günümüzden çıkıyor. Yalanın çeşidi, iftiranın çeşidi, kötülüklerin çeşidi. Allah affetlersin bizim uçurları. Binali Allah-u Teala'ya süt güle, Allahu u Teala'yı süt isteyenlere Allahü Celle Velal'a onlara bir ayna verir ki onlara bir ayna verir ki <gülüyor> o aynada dünya ve ahiretin bütün acaibini pek aşikâr olarak görürüz. Zannedersem bu ayda da gönül gönül aynası olsa gerek demiş. Bir kat ki bir gönül ki izâ salahat salahat eder. O güzel olursa her şey güzel oluyor Ve izâ fete de her şey o zaman da bütün her şey fesade oluyor. İşte o salih olduğu vakitte bu bir aynadır ki kainatı görürsün. Dünyanın ahiresinde bütün acayibini onu da görürsün. Onun için tamil olan evliyalar mahfabıyla da mabadiyle de, de ervahlarla hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ervah ruh ile daima münasibet halinedir. Daima münasibet hali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ile. Bir an ayrı olsam kendime Müslüman sanırım. Sayfam diyor. Ben Resulullah'ın ruhundan bir an ayrılırsam kendime Müslüman faydam diyorum. Sen bize bak aklımıza gelecek de bir salat falan getireceksin. Resulullah şebekesinin karşısına gidiyoruz da burada bile, bile burada bile bizde bir şey yok yani. Allah. Aziz kardeş, öyleyse sen sadakattan ayrılma. Her ne kadar korkulu yerlerde sana sadakat zarar verecek olsa bile doğruluk diye sana netice itibarıyla fayda verir. Bu anda bir zarar görsen bile bu zararın altından bir fayda doğar mı? Yalanı bırak, her ne kadar sana faydalı gibi görünürse de muhakkak sana gene bir zararı dokunacak. En büyük zararlarından birisi de artık gönlünün tamamıyla kararıp hiçbir şey görmesine imkan kalmalıdır. İşte o sana Allah'a verdiği gönül aynası artık paslanmış, bir tarafı göremiyordun, maddi, maddiyata bağlanmış, maddiyatın fikirlik diyor. Zira doğruluk kişiyi eğdiklere ve hayırlara tebk eder. Hayırlar da dolayısıyla insanı cennete götürür. Kişinin gayesi sadakat olunca indi ilahiyede sıddıklar dafterine yazılır. Kitab-ı İlahiyede bütün peygamberler övülürken sıddık-ı yet sıfatıyla övülmüştür. Ekane, nebiyyen, sıddık-ı kalın. Sıddık-ı nebiyyen, diyerekten. Bir kimsede dört şey bulunursa bunun en büyük kazancı elde etmiş olurmuş. Birisi sadakat, ikincisi hayal, üçüncüsü güzel ahlak, dördüncüsü de şükürdür demişler. Binecik atın, bineyin sadakat olsun, hak da kılıncın, Allahü Celle ve Ala, senin gayen ve olsun. Bir kişi ki, Allah Teala'yı severim iddiasında bulunur da bu iddiasında sadık olmazsa kıyamet gününde yüzleri kapkara olacak edilmiş. Bütün ulema ve fukahanın ittifakıyla bir kimse de üç kat'tak sahih olursa onun kurtuluşu mümkündür demişler. Bunlardan bunlarda birbirinden ayrılmaz. Üçü de bir. Üç fakat üçü de bir. Birisi bidat ve havadan ari Halif bir işler. İkincisi, amellerinde Allahu Teala'ya sıtkını göstermesi. Üçüncüsü de yiyip içmesinde halalından olması lazım demiş. Orada 22 tane eski büyüklerin sözlerinden zikretmiş. Anlıyorlar ki, yani bizde kibarı kelamda, yahut atı bunlara benzer bir şey. Bunları şöyle sıralamış İlimden daha faydalı bir hazine olmaz Her birisi büyük tersdir İlimden daha cihade karlı mal olmaz Gazabı yenmekten daha iyi hasap olmaz Amelden daha ziynetli dost olmaz Cihaletten daha kötü refif olmaz Havasını terk etmekten daha iyi kerem olmaz Tefekkürden eftel amel olmaz Sabırdan âlâ hasene olmaz Kibirden beter günah olmaz Sıhlıktan daha makbul ilaç olmaz, akılsızlıktan daha acı, derdi i olmaz, haktan daha adaletli elçi olmaz, sadakattan daha iyi, nasihat delil olmaz, tamadan daha zelil, fakirlik olmaz, şekavetle toplanan maldan zenginlik olmaz, sıhhatten daha güzel hayat olmaz, iffetten daha tatlı maişat olmaz, huşudan daha güzel ibadet olmaz, kanaatten daha hayırlı zühd olmaz, Çükürt'ten daha ziyade muhafaza eden bekçi olmaz, ölümden de yakın gaybı olmaz. Bunların her birisi incelenecek olursak, beşerin saadet ve selametinin nerede olduğunu anlamakta gülpük çekmeyi zannederiz. Ebu Bekir'in verrak der ki, kendinle hak arasında sıfkı muhafaza ve hak ile kendi arandaki rızkı muhafaza edebilmek kişinin saadet ve selametinin icabı. Hayattaki selamet ve saadet yollarının doğruluk, seha ve şecaatli olduğunu, ittika, haya ve helal malı olduğunu da ayrıca bildirmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve e sormuşlar ki, Ya Resulallah, kemal denilen şey nedir? Kemal, söylüyorsunuz, şah, hepimiz söylüyoruz, kemal. Buyurmuşlar ki, Hak sözü söylemek ve sadakatle ve amel etmekdir. Kemal'e okuma ana vermiş. <Gülüyor> Onları okuma, şey istemedim de artık uzun uzun, çok uzun gidecek. <Gülüyor> Şurada şey bir de şey yapmış, nasihat yapmış. Pek aziz, muhterem kardeşim, şu okuya gelmiş olduğun Sızık Bahsi hakkında her halde gönlünden bir takım belletiler hatı olmuş. Mahlukların en mükemmel ve efdalı olan insan daima her yerde, her zaman sadakatin yapışacağına kanaatın mevcut kanaatı mevcuttur. Bugünkü insan camiası herhangi kavu ve milletten ve dinden olursa olsun doğruluğun sadakatin lüzumu hiçbirisi inkar edemez. Doğruluğun lüzumu herkes kail. Fakat doğru olmak ve doğru olabilmek bir mesele. Herkesin sevdiği ve istediği bu doğruluk bu kadar kolay bir şey olmasa gerek. Zira her kıymetli şey çok pahalıdır. Herkes alamaz. Ancak büyük zenginler alabilir. Mesela yaput ve platin denilen cevherleri herkes alamaz. Altında biraz. Halbuki doğruluk hiçbir cevherle ölçülemeyecek kadar üstün ve kıymetlidir onu elde edebilmek çok kuvvetli ve üstün sağlam bir imana sahip olmalıdır ki, Allah'ın Sadık, doğru, düzgün, tam, kamil bir Müslüman olması da pek kolay bir şey değildir. Bunun için Hz. Allahu Celle ve Alâ bizlere daima sadıklarla, yani tam, kamil, olgu Müslümanlarla olmamızı tavsiye etmiştir. Bunların güzel ahlakları, temalleri tedrici bir sürette tevas ettiği insanların Müslümanların Müslümanlara sirayet eder, geçer. Ve bir gün bakarsınız ki o da güzel, tamir olgun bir Müslüman olmuştur. Ve yaramaz kötü kimselerin kötülükleri nasıl kendilerine tevas eden insanlara geçerse, iyilik de böyledir. Hatta bu kaide nebatlarda böyle de çaredir. Mesela, demin arzatmış olduğum gibi, beyaz kabağın yanına ekilen bir karpuz bir müddet sonra kırmızı rengini kaybeder bu o da kabağın rengine boyalır. Kifçilerden dinlemiştir. Bizde de meşhurdur. Üzüm üzüme baka baka kararır derler. Yerin güzelinden güzel mahsul alındığı da herkese malumdur. Çorak ve çöl yerlerde ise ne kadar uğraşsanız güzel bir mahsul alamazsınız. Kifçiye güzel yeri aramak nasıl lazımsa Müslümanı da güzel Müslümanları aramak ve onlarla hem dem ve hem ahenk olmak mutlak ve mutlak öylece lazım. Zira dünya ve dünyanın her çeşit nimeti ne kadar güzel ve kıymetli olursa olsun sonu yok. Bakası yoktur, fanidir. İman-i İslamiyet'te, Kemaliyet'te hiç de böyle değildir. Bunlar hep ebediyet aleminin meyvelarıdır. Ne biter ne de tükenir. Her lokmasının tadı ayrı ayrı ve birbirinden üstün lezzetleri de vardır. Sert bir demiri hemen şöyle biraz ısıtmakla onu istenilen şekle sokmak mümkün olmaz. Belki Ataş gibi kıpkırmızı olacak ki istenilen şekilde sokulabilsin. İnsan da tıpkı böyledir. İyileri görmek ve onlarla biraz suhbet etmek veya onlara biraz hizmet etmekle onların halini tam manasıyla Allah mümkün olmaz. Demirin nasıl tam manasıyla kızarması lazımsa kamil olgun Müslümanların halini tam almadıkça da insanda kemal tezahür eder. Bu hususta ne kadar büyük ve devamlı bir mücahedenin lazım olduğuna inanmak lazım. Küçük mağaradan büyük maharebeye dönüşün ne demek olduğunu pek âlâ anlayabilirsiniz. Binaenle böyle bir mücahedelere alışmamış ve hazırlamamış kimseler için imanda kemal, ahlakta kemal, insanlıkta kemal, İslamlıkta kemal, li ummat âdete derseniz pek hata etmiş olmazsınız zanneder. Büyüklerin atasözleri badelidir. Kötü huyu, teneşir, temizler derler. Evet, yerleşen ve kökleşen kötü huyların değişmesi ve terki çok zordur. Onun için dağı yerinden söküp kaldırmışlar derlerse inan. Fakat alışılan kötü, kötü huyun terk edilmiş inanma dedikleri de meşhur. Fakat ne yazık ki henüz küçük yaşlarında bakanlarının kaynadığı bir devirde bunları çekip ayırmak iyisini alıp kötüsünü bırakmak hele devrim devrimizde ne kadar müşkil olduğunu her akbiselim pek güzel anlar. Fakat ecel şerbetini içip de ahiret alemine intikal edince ya, nasıl yanlış yolda olduğunu anlayacak. Fakat artık her şey bitmiştir. Nedamet, pişmanlık kimseye fayda veremez. Onun için ey aziz ve muhterem kardeşim sen bu fakir ürtak, sihir, günahkar kardeşinin sözlerine iyi kulak ver. Ve ona kabul et. Bir an evvel tövbe ve nedamet edip İslam'ın yoluna dön. Namazını kıl. Cemaate devam et. vaazını ı dinle. Ben ondan daha iyisini biliyorum deme. Zekatını fazlasıyla ver. Yardımlardan sakın kaçma. Elinden gelirse her sene hacke git. Orada ek kimli doldur. Sonra memleketine faydalı olarak dön. Medine-i Münevvere'yi de ziyareti ihmal etme. Resulullah'ın huzurunda gözyaşlarını dökerek çok çok salat-ı selam oku. Sakın kimseyi hor ve hakir görme. Herkesi her bakımdan kendinden iyi ve üstün görmeye bak bu iyicez. Herkesi her bakımdan kendinden iyi ve üstün görmeye bak. Servete, bilgiye, varlığa, sağlığa sakın güvenme. Ve kimseyi de incitme. Ve kimseden bir yardım bekleme. Elinden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalış. Katliyen sert konuşma. Ve çok da konuşma. Ve yüksek sesle de hele hiç konuşma. Gayet yumuşak ve tatlı konuşmaya dikkat et. Bazı suafa fukaraya karşı gayet mülayim ol kimsenin gönlünü kırma bir içlik katıyan taslama makamlara göz dikme hiç de aldanma mümkün oldukça devlet kapılarından uzak ol ve oradan bir şey bekleme İhtiyar dahi olsa sakın genç kadınlarla hatta yaşlı kadınlarla dahi çok suhbete alışma yazlık diyerekten deniz kıyılarına er günah yerlerinden de kaç çocuklarına da koru dünya için zinha dinini zayi etme Ölümü unutma, gözünün önünden de ayırma. Daima hakkın rızasını kazanabilecek hayırlı ibadet ve amellerle meşgul ol. Bidatla, bidatlardan sakın, neyse hava arzularına koyma. İyi salih, sadık, abid, zahid kişileri ara bul. Onlardan ayrılma, hizmetlerine de devam ele. Katiyen kimse de kusur, kabahat görme. Kendi kusur, kabahatlerini de ara ve onları gidermeye sahi gayret ile. Komşularınla son derece güzel geçirmeye bak. Onlara mümkün oldukça hediyelerle taltif et. Çocuklara da hediyeler vermekten geri kalma. Ve kusurlarını daima örtmeye çalış. Kimsesiz ve yardıma muhtaçları ara bul. Hizmetlerinde de kusur etme. Güler yüz tatlı dilden ayrılma. Boş vakitlerinde hemen Kur'an-ı Kerim'i oku. Zikrullah ile meşgul ol. Boş, faydasız dedikodulardan kodulardan son derece uzak kal. Hakkı unutma, haktan zerre kadar ayrılma. Lokmalarına son derece dikkat et. Halal olsun çıkarlardan sakın. Hırs tama hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Dünya dine tesislerine de iltifat etme. Fuzuli masraf, masraflardan da sakın. Haramlardan milyon kazanacağını bilsen de iyi. Tenezzül etme. Bu kaderlikle iltifat et. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat ustama dağını Şimdi arkadaşlarımızdan bir belki dağılacak. Fakat şimdi biz bizim bir kardeşimiz bugün rahmeti rahmana varmış. Onun Ailelerinden bizden onun ruhuna bir tevhid istiyorlar. 70 bin tevhid ki onun kurtulmasına vesiledir. Bunu geçen de kardeşlerimden rica etmiştim. Biz Kur'an okuyuncaya kadar Kur'an okuyamayan kardeşler de binerse 500 bin tane ne kadar la ilahe illallah der de sevabını bu kardeşimizin ruhuna hediye etmeye vesile olurlarsa çok bahsiyel olurlar. Çünkü bunları biz yaptırıyoruz. Bizim mesela hafızlarımızı, hocalarımızı toplarız. Veririz onar şey, kuruş. Bunları yaparlar. Ama bu maksut maksut değil. Para olan şeyin de olmaz mı Evet, onlardan da istifade edeceklerdir ama derler ki biz.